Ali, Aba, Tanzettin, hem Hasan'ı Hüseyin, Fazl neşep muhittin. Abdul Kadir Ali Abadır Cettin, Hem Hasanı Hüseyin, Bazıları Şeb muhittin, Abdul Kadir Geilanî, Bazıları Şeb muhittin, Abdul Kadir Geilanî, Doarken doğan Ruhi bedevi döven. Hem annesin kurtaran Abdulkadir Geylani Doğarken veli doğan ruhi bedevi döven hem kurtaran Abdülkadir Geylani hem annesin kurtaran Abdülkadir Geylani ahdimi bozmam diyen yalan söz seç bilmeyen eşkıya ilşade eden Abdülkadir Geylani Ahdimi bozmam diyen, Yalan söz hiç bilmeyen, Eşkıya irşad eden, Abdulkadir Geylani, Eşkıya irşad eden, Abdulkadir Geylani, Varıp Bağdata yeten, Çok ilim tahsil eden, Dini ihya eyleyen Abdülkadir Geylani Dini ihya eyleyen Abdülkadir Geylani var padataya yeten çok ilim tatil eden Dini ihya eyleyen aptun kadir gaylani Dini ihya eyleyen aptun kadir gaylani ümmet-i Muhammed'ten ben de bir ferdim diyen önü nerederinden Abdülkadir Geylani ümmet-i Muhammed'ten ben de bir ferdim diyen Önüleri edilten Abdülkadir Geylani. Önüleri edilten Abdülkadir Geylani. Allah'tan vaata alan hem Malik konuşan. Tevişleri koruyan Abdülkadir Geylani Allah'tan vaat alan hem malik de konuşan. Tevişleri koruyan Abdülkadir Geçilani. Tevişleri koruyan Abdülkadir Geylani Bizler der atiz ümmetin yükselti ve himmetin çok durur kerametin Abdülkadir Geylani Senin gülün Mehmet'in Yükseltiver himmetin Çok durur kerametin Abdülkadir Geylani Çok durur kerametin Abdülkadir Geylani Evlatların çok seven Çağıranların Cana tez yeten, alayını güldüren, Afşul Kadir gelani, evlatların çok seven, çağırana tez yeten. Anlayanı güldüren Abdülkadir Geylani anlayanı güldüren Abdülkadir Geylani cümle pir baş olan hükmünü da imkân Evliyalara imam Abdülkadir Geylani Cümle pire baş olan, hükmünü daim kılan, Evliyalara imam, Abdulkadir Geylani. Evliyalara imam, Abdulkadir Geylani. Mu'inin senin zaman hem Tarık'ın çok atan. Himmetin ola her an, Abdülkadir Geylani. Muin senin Rahman, hem Tarık'ın çok asan. Himmetin ola her an, Abdülkadir Geylani. Himmetin ola her an, Abdülkadir Geylani.